Kitap kelimesi Ketebe'den gelme. Ketebe'nin aslı ceme ifade eder. Toplanmak. Bu kitap da bakın arkadaşlar. içinde iki kabı arasında sayfaları, kelimeleri, harfleri, cümleleri, meseleleri, ayetleri, hadisleri her neyse oluşturduğu için bu nesneye ne ismi vermişler? Kitap, kitap ismi vermişler. Mesela Arap ne, dener, ne der arkadaşlar? Diyelim ki bilmem ne oğulları mesela Karacaoğulları diye bir kabile var burada. Toplanıyorlar bir araya geliyorlar. Arap ne der biliyor musun? Teketebe Benu Karacaoğulları mesela. Karacaoğulları ne yaptı? Tekettü ettiler. Bak Ketebe'den kitaptan. Kitap ettiler veya tekettüp ettiler. Yani ne yaptılar? Toplandılar demek. Anladık mı arkadaşlar? Eskiden biz Terziye ne diyorduk diyorlar? Katip derlermiş. Ketebe'den geliyor. Neden katip diyorlar? Çünkü yamaları toplayıp bir araya getiren. Bu işi yaptığı için. Ne diyorlardı o Arap'ın kavli? Şehzade Salih Fevzi'nin diyordu o cümleyi tam unutmuş olabilirim. Ee, Sumyel harrazu katiben li ennehu yece me kitabı tevhidin başında öyle diyor. Diyor ki harraz terzi yani katip diye isimlendirmiştir çünkü yamaları bir araya toplar. Bak ketep oradan gelme. Anlatabiliyor musun arkadaşlar? Buraya anladık. Teket tebe u fulanın izac deme Fulan filan oğulları topla tekettüp ettiler. Ne zaman bunu dersin? Bir araya geldikleri zaman dersin ki tekettüp ettiler. Evet. Evet, kitap ismi mefuldür arkadaşlar. Yani mektup demek, yazılan ne? Yazılan şey demektir. Evet. Tevhide gelince arkadaşlar kitabu tevhid dedik değil mi müellif ne demişti Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim'i anlattık sonra kitabu tevhid tevhid kitabı kitap lafını da anlattık şimdi geldik tevhide tevhid kelimesine gelince tevhid kelimesi uahede uahedunun masterıdır arkadaşlar aslı uahede birledi. Yuvahidu birliyor tevhid birlemek demek tevhid nedir arkadaşlar birlemek lugatta yani cagluk es şeye vahiden bir şeyi tek kılman demek bir şeyi ne yapman? Tek kılman. Mesela e, diyelim ki az önce kim gel geldi buraya? İşte Ammar abiyle e, bir arkadaş daha beraber girdiler. Diyelim ki sadece Ammar abi girdi. Ben diyorum ki bu odaya Ammar abiden başka hiç kimse girmedi. Bu Ammar abiyi ben Lugat'ta tevhid, tevhid etmiş olurum arkadaşlar. Tevhidlemiş olurum. Yani bu eve, bu odaya, bu derneğe girmesinde ne, ne, ne etmiş olurum? Tevhidlemiş olurum. Tevhid bir şeyi tek kılmak demek. Anladık Lugat'ta. Veya hukmuke aleşşeyi bi ennehu vahid. Veya bir şeyin tek olduğuna hükmetmen demek. Tamam. Şimdi arkadaşlar Türkçe mantıkla şu cümleye dikkat edin inşallah. Bakın ince bir nokta var. Burayı yakalayalım. şeyi, Ahi biraz yaklaş inşallah. Ha, tamam tamam o zaman. C'alü'ş şey'i vâhiden. Bir şeyi tek kılmak. Bakın bu lafza dikkat edin. Türkçe mantıkla şimdi biz Allah Subhanahu ve Teala'yı tek kılıyoruz, değil mi? Türkçe mantıkla iyi düşünün. Bir işgal görüyor musunuz? Bir işgal var mı bu kılma lafzında? Mesela biz diyoruz ki şimdi sadece Allah'a ibadet edilir. Öldürmek, diriltmek, yaratmak rububiyet sıfatlarını zikrediyoruz. Sadece Allah'a mahsustur. İşte e, bu en güzel isimler vesaire sadece kime mahsustur sıfatlar? Allah'a. Üç tevhidde ne yaptık? Allah'ı birledik. Şimdi bu isme ne diyoruz biz? Tevhid diyoruz. Peki tevhidin manası ne dedik lügatta? Bir şeyi tek kılmak. Yani ne olmuş oluyoruz? Biz Allah'ı tek kıldık. Şu şu meselelerde. Şimdi arkadaşlar biz biz mi Allah'ı tek kıldık? Yoksa Allah zaten zatı itibariyle bir tek. Arasındaki ince farkı yakalayan oldu mu? Ne gibi bir fark var? Biz Allah'ı tek kıldık. Sanki Sanki biz dönüştürdük onu gibi. Anlatabiliyor muyum? Hani biz dönüştürdük onu. Hani diyelim ki bir bardağa su koyuyorsun. Ben bardağa sadece su koydum. Sen o fiili yaptın. Na, suyu koymada tekledin. Yani ben Allah'ı tek kılıyorum. O zaten bir değil biz bize yöneltilen bir emri ne yaptık? Yaşık i̇şte tek ediyoruz. kılıyorum dediğin zaman kılma. Hani bu ca'lu şey diyorsun Bilmiyorum. bakın. Ca'ale kelimesini önce bir dikkat edin. Ca'ale kılmak demek arkadaşlar. Ca'lu şey-i vahiden dediğinde bak bütün kelime ca'alede e, kalıyor. Buraya dikkat edin yoksa şey kaçar. Ca'ale'yi aklınızda tutun. Ca'ale kılmak demek. Şimdi biz ca'lu şey-i vahiden dediğimizde bir şeyi tek kılmak. Şimdi zaten e, şeyde birçok ilah olduğunu vurgula işte nefis şeytan biz fiilimizle işte bir kıldığımız için şimdi şöyle şimdi şöyle bir işgal getirebilir bir insan. Caale bir şeyi dönüştürmek ve yaratmak demektir aslında. Bir şeyi dönüştürmek. Biz Allah'ı dönüştüremeyiz ki biz mi Allah'ı tekliğe dönüştürdük? Tek olmaya dönüştürdük. Hiç kimse yokken de Allah bir dil miydi? Biz nasıl bir kılmış oluyoruz onu? Bir bire dönüştürmüş oluyoruz. Çünkü bakın arkadaşlar caale bir şey yaratmak ve bir şeyi dönüştürmek manasını içerir. E biz mi Allah'a tek olmaya dönüştürdük, yarattık ve haşa? Yani değil mi? Böyle bir şey yok. Bundan dolayı mesela es adlı eserinde belirttiği gibi. Diyor ki bazı ilim ehli ki bu yani diyor ki tevhid kelimesi Allah'a nispet edildiğinde -şey onu tek kılmak denmez diyor. Onu şu fiillerinde tek kılmak, yani kılmak lafzu kullanılmaz diyor. Bunu Adlı eserinde ne yapıyor arkadaşlar? Belirtiyor. Diyor ki bu şekilde belirtmek yani Allah'ı tek kılmak, lafzını kullanmak hoş değildir diyor kul kılmak lafzını. Çünkü Allah azze ve celle kendi e zatıyla birdir. Kulların onu tek kılmasıyla, kulların onu tek yapmasıyla, kulların onu tek haline dönüştürmesiyle değil. Zaten zatıyla birdir. Zatıyla tektir o. Birilerinin onu tek kılmasıyla değil. Yani kulların onu ceal etmesiyle değil. Ceal kılmak dedik ya. Anladık bu işgaliye kaldık mı? Ancak Es-Sefari'nin bu söylediği pek ne de değil arkadaşlar? Pek vecih değil. Yani pek doğru, pek e e sağlıklı ilmi değil. Yani Kat'i olarak. Çünkü ceal kelimesi arkadaşlar. Kullanılır bazen. Ceal kelimesi bazen kullanılır. Yani kılma kelimesi ceal. Kılma kelimesi bazen kullanılır. Bununla ne kastedilir Abul Kadir? Halk ve tasir. Yani yaratma ve dönüştürme kastedilir. Tamam. Bu manasıyla biz ceali kullanırsak, kılma lafzını bu manasıyla kullanırsak e, seferinin dediği doğru. Yani Allah'ı tek kılmak, yani tek, teke dönüştürmek. Lafzıyla kullanırsak e seferini burada haklı. Burada bir sorun yok. Ancak biz diyoruz ki ceal kelimesinin sadece yaratma ve dönüştürme manası yok. Farklı manaları da var. İşte o farklı manaları kastedersen ki zaten ehli sünnet bunu kastediyor. O yüzden bir sorun olmaz. Mesela sorun olan ceal kelimesinin hangi manası dedik? Yaratma ve dönüştürme değil mi? Mesela Kur'an'dan bunu bulalım. Allah diyor ki: "Ellezi ceale arda." Bakın ceal, ceal kelimesi. "Ellezî ceale arda firâşan." O ki yeryüzünü size döşek kıldı, döşeye dönüştürdü. Yeryüzünü size Döşek olarak ne yaptı? Yarattı. İşte İmam Seferani bu türlü lafızları ele alarak bak Allah Kur'an'da ca'l kelimesini kılma kelimesini yani. Ne olarak kullandı? Dönüştürme ve yaratma olarak kullandı. O zaman siz Allah'a ca'luşşeyi vahiden tevhidin manasını bu şekilde vererek lügat manasıyla bu şekilde yaklaşarak beyan edemezsiniz diyor. Ancak biz diyoruz ki sadece işte bu manası yok. Çünkü neden? Bazen ca'l kelimesi kullanılır Bununla ne kastedilir biliyor musun arkadaşlar? El hukmu bişşey'i ala şey kastedilir. <gülüyor> yani bir şey hakkında hüküm manasına, hüküm verme manasına gelir ce'ale kelimesi. Kılma kelimesi bazen bir şey hakkında hüküm verme manasında kullanılır. Mesela ne gibi? Allah Kur'an'da buyuruyor ki arkadaşlar Zuhruf suresi 19. ayet. Ve ce'alul melaikete'l lezi Evet, وجعل الملائكة الذين عباد الرحمن إناسا. Rahman'ın kulları olan melekleri ne ne kıldılar insanlar? Dişiler kıldılar. Şimdi birileri varmış, ne yapmışlar arkadaşlar? Bakın kılma kelimesine ayette dikkat edin. Bazı insanlar varmış, Allah'ın meleklerini neyi kılmışlar? Dişiler kılmışlar. Şimdi kılmanın manası neydi? Bir manası o zararlı olan manası dedik. Yaratma ve dönüştürme. Şimdi bunlar Allah'ın meleklerini dişilere mi dönüştürdüler demek. Veya Allah'ın meleklerini dişiler olarak yarattı mı, yarattılar mı demek. Yoksa dişi olduğu hükmüne mi vardılar demek. Hükmüne var. Hangisi? Hükmüne vardılar. Değil mi? Bu şüphesiz. Çünkü kimse melekleri yarattı. O zaman demek ki Kur'an'da yine başka bir ayette kullanılıyor kullanıyormuş ne kastediliyormuş arkadaşlar? Hüküm kastediliyor. O yüzden biz diyoruz ki mesela Er-Ragıbul <gülüyor> Asbahani Mesela bunu müfredatta bunları belirtir ve ben tavsiye ederim her ilim talebesi bunu alsın. Allah'ım da olsun. Türkçeye kazanıldı bu kitap. Yanlış hatırlamıyorsam iki yayınevi bastı. Birisi Pınar. En güzel baskı da Pınar Allah alem çünkü o tahkikli. Yani e, hiç e, Arapça bilmeyenlerin de faydası çok olur. Neden? Kurandaki mesele bu ilmi kelimeleri ne yapar? Orada şerh eder, örnekleriyle, rivayetleriyle vesaire. Bunu almanızı tavsiye ederim inşallah. Tamam? El-Müfredat ismi El-Müfredat. Tamam arkadaşlar orada da cealeye bakarsanız daha birçok manası var. Bu iki tanesi. O zaman biz diyoruz ki mesela e, İmam Es-seferhani'nin bu itirazına. E, diyoruz ki yani sizin zikrettiğiniz ki bunu alimler söylüyor biz değil tabi. Sizin zikrettiğinize göre ne? Biz Allah'ı tek kılmak lafzını kullanamayız. Çünkü kılma lafzı bir şey yaratmak. Bir şeyi dönüştürmek manasına gelir. Biz de Allah'a dönüştüremeyiz. Sizin bu itirazınıza diyoruz ki biz ceal kelimesi yani kılma kelimesi sadece yaratma ve dönüştürmeye delalet etmez. Neye delalet eder aynı zamanda? Hüküm, Hüküm koymaya, hükme varmaya delalet eder. O zaman tevhid, şeyi vahiden dediğimizde bir şeyi tek kılmak. Yani ne demek oluyor o zaman? Bir şeyin tek olduğu hükmüne ne yapmak? varmak. Biz de nasıl varıyoruz? Kur'an'a sünnete bakıyoruz. Allah'ın tek olduğu hükmüne varıyoruz ve iman ediyoruz. Anladık arkadaşlar. İşgali çözdük inşallah. Yani bir sorun yok buraya kadar. Tamam Evet. Peki tevhid ıslahen ne demek arkadaşlar? Tevhid ıslahen ifradullahi azze ve cel bima yehtassu bihi Kendisine has olan yani Allah'ın kendisine has olan şeylerde ne yapmak arkadaşlar? Allah'ı birlemek. Ney peki neydi hasalla? Rububiyette, uluhiyette isim sıfatlarıydı. Biz bunların hepsini ilk derslerde anlattık. O yüzden üzerine ne yapmıyoruz, durmuyoruz. Sadece kitabı tevhid lafzını şu an açıkladığımız için durduk üzerinde. Şimdi arkadaşlar, bir işkale burada değineceğiz. Şimdi özellikle bu türlü mevzularda, mesela ehli sünnete mukalefet edenlerin şu tip itirazları var. Ne diyorlar? Diyorlar ki siz işte habire tevhid tevhid tevhid lafzını söylüyorsunuz. Bu lafız diyorlar ki muhtesdir bidattır. Bunu Allah Resulü kullanmamıştır. Size hep tevhid lafzını söylüyorsunuz. Buna iman deyin veya başka bir şey deyin vesaire. Sizin bu söylediğiniz taksimatlarınız da bidat. Yani üçe ayırmanız da bidat. Tevhid lafzını kullanmanız da bidat vesaire. Biz bunlara cevap vermiştik hatırlarsanız değil mi? Hatta ne diyorlardı işte sizin ne bundan delilleriniz var, ne Kur'an'dan, ne Allah'ın Resulü'nden, ne Selef'in sözlerinden. Biz hepsini ispatladık. Hatta Selef'ten bile, mütekaddimlerden bile bu türlü ibareleri kullananlara örnek verdik. Ancak buradan biraz daha farklı bir boyutta yine biraz üzerinde duracağız arkadaşlar. Şimdi tevhid diyoruz ki öncelikle sizin getirdiğiniz bu itiraz. Yani tevhid kelimesi muhtestir, bidattır. Bu itiraza cevap olarak diyoruz ki bu naslarda tevhid kelimesi net bir şekilde varid olmuştur. Tevhid lafzı naslarda. Mesela Amr-ı şu ayıp hadisi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Amr, İbn, Amr İbn-i As radiyallahu anha diyor ki emmâ ke, hadisin arkası önü var vesaire diyor ki bir kısmında emmâ ebuke lev kâne akarra bit tevhidi fetesaddaqte anhu ve sumte anhu nefe'ahu zâlik ancak diyor babana gelince eğer şayet senin baban tevhidi ikrar etseydi tevhidi ikrar eden birisi olsaydı ve sen de onun yerine sadaka verseydin, onun yerine oruç tutsaydın, ne yapardı? Bu ona fayda verirdi arkadaşlar. Bakın lafız ne? Lahu kana ekarra bi'l-tevhîdi. Eğer tevhidi yapsaydı? İkrar etseydi. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bu hadis. Şeyh de zaten Hasan diyor, Ahmet Şakir'de sahiliyor bu hadisi. Hadis maruf, tevhid lafız. Tamam. Yine başka bir Nas'ta. Diyor ki nebi. Bir diyor ki baba şayet babana gelince eğer tevhidi ikrar eden birisi olsaydı ve sen de onun yerine sadaka verseydin onun yerine oruç tutsaydın bu ona fayda verirdi. Tamam? Yine nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadise diyor ki yedhulu kavmun min ehli min ehli tevhid. Bakın tevhid, min tevhid ehlinden diyor bak. Hani biz diyoruz ya, hep muahid ehli, tevhid ehli kardeşler diyoruz. Bakın aynı lafzu nebi sallallahu aleyhi ve sellem kullanıyor. 7 hulu kaun min ehlitmin ehhlli tevhidi en nara sümme tudri kuhumur rahmet u feahrucu ne ve ykauna ala buabil cene diyor ki Tevhid ehlinden bakın Tevhid lafsı bir kısım insanlar ne yapar ateşe girerler sonra rahmet onlara ulaşır Sonra ateşten çıkarılırlar ve cennet kapısına atılırlar. Bırakılırlar. Sonra ne yapar? Cennet ehli onların üzerine su döker. Tevir kelimesi. Allah Azze ve Celle de bizim onların üzerine su dökenlerden olmamızı nasip etsin inşallah. Su dökülen değil de su dökenden olan inşallah. Evet. Yine Bukhari, Müslim hadis arkadaşlar. İbn Ömer'den hadis. Buhari Müslim hadisi İbn Ömer'den diyor ki bu niel İslamu Allah hamsin. İslam beş üzerine bina edilmiştir. Beş şey üzerine bina edilmiştir. Buhari'deki bir rivayetin lafzında diyor ki arkadaşlar bu beş şeyi sayarken bir tanesi Ala en yuwhad Allah. Bu beş şeyden birisi Allah'ın tevhid edilmesi üzerine kurulmasıdır diyor. Beş şey üzerine kurulmasıdır ya. Bunlardan bir tanesi Allah'ın tevhid edilmesidir diyor. Bakın yuwhad kelimesi. Yine sahihinde. Bukhari Müslim'de i̇bn Abbas'tan gelen rivayette arkadaşlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel'i Yemen'e göndermesi hadisesini biliyoruz. Yemen'e gönderiyor. Ne diyor? ''İnneke te'eti kavmen min ehlil kitab'' Sen kitab ehli bir kavme geliyorsun. ''Felyekun evvele veya evvelu'' İkisi de sahih. ''Felyekun evvele mâ ted'ûhum ileyhi şehâdetu en lâ ilahe illallah'' Onları davet edeceğin ilk şey ne olsun arkadaşlar? Allah'tan başka ilah olmadığını ne yapmaları? Şehadet etmeleri. Bakın, Müslimin rivayetindeki bir lafızda diyor ki: "Felyakun awwala ma tad'uuhum ila en yuwahidullah." Onları davet edeceğin en ilk şey ne olsun? Allah'ı tevhid etmeleri olsun arkadaşlar. Tamam? Yine Cabir son olarak, yine Cabir radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hacını anlatırken diyor ki: Tavaf bittikten sonra hacını anlatıyor. Tavaf bittikten sonra Makama geldi diyor. Yani makam İbrahim var. Biliyorsunuz tavaf yedi kere dönersin. Sonra ne yaparsın? makam İbrahim'in gerisine çekilirsin. İki rekat namaz kılarsın orada. Ondan bahsederken diyor ki makam İbrahim'e geldi. Tevhid namazda. Tevhid ile ee, Kulia eyyuhel kafirin okudu. Tevhid ile Kulia eyyuhel kafirini okudu. Yani tevhidi okudu ve Kulia eyyuhel kafirini okudu. Ne demek? Bu yani ihlas suresi. Yani diyor ihlası okudu diyeceğine ne diyor? Tevhide okudu ve Kulya-i okudu. Bakın arkadaşlar burada ince bir latife var. Tevhidi okudu diyor. Bakın sahabe ne ismi veriyor ona? Subhanallah nasıl tevhidi anlamışlar? Hem tevhid ismini veriyor ve baktığın zaman kul, e, İhlas suresi Kur'an'ın üçte birini kapsamıştır arkadaşlar. Şimdi çeşitli sebepleri var. Kur'an neden İhlas suresi 3'te 1 demiştir. Bir sürü yorumlar yapılmış ilmehinden ama en güzellerden bir tanesi nedir? Kur'an bakın 3 şeyden oluşur arkadaşlar. Ya Geçmiş ümmetlerden haber vermek, tarih olayı gibi. Ya ahkamlardan bahsetmek, hükümlerden, kulların üzerine düşen vazifelerden. Ya da Allah Azze ve Celle'nin zatından. Üçüncü bir mevzu kim getirecek? Yok. Yok. Peki İhlas Suresi bu üç mevzudan hangisini içeriyor? Tevhid içeriyor. Allah'ın Allah zatına hak. O yüzden diyorlar ki İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir diyor ve Sellem. Anlatabiliyor muyum? Kur'an'ın Kur ne Üçte birine denktir. O yüzden arkadaşlar burada ne diyor sahabe? Bakın fıkhını nasıl anlamış ayetin. Tevhidle alakalı ve İhlas suresini nasip olursa belki bir gün denk gelir de tefsir ederiz mesela. İhlas suresi acayiptir. Saatlerce anlat bitmez. İhlas suresine baktığımız zaman tevhidin üç kısmı var baştan sona. Ve sahabe de onun ismine ne veriyor arkadaşlar? Tevhidi okudu diyor İhlas suresi yerine. Biliyorsunuz tavaftaki iki rekatta ne okunur? İhlas ve Kulya'yı el kafirin okunur. Tamam. Cabir hadisi değil mi? Evet Cabir hadisi. Tabi Ebu Davut'ta. Tamam. Ve daha birçok hadis mevcudu arkadaşlar. Tevhid lafzının geçtiği. İşte bazıları dedik ki bu lafza muhtes bidat diyenlere cevap mahiyetinde tabi biz bunları zikrettik. Bu taksimatı inkar edenler var. Bir de arkadaşlar dedik değil mi? Tevhid lafzını bir de bu taksimatı inkar edenler var. Diyorlar ki siz tevhidi üçe bölüyorsunuz. Rububiyet, uluhiyet, isim, sıfat. Bu yaptığınız ne? Bu yaptığınız bidattır diyorlar. Şimdi muhtasar olarak bunlara reddiye bağımından şunları söyleriz. Çok uzatmadan. Tevhidin bu şekilde taksim edilmesinin yani ayrılmasının rubiyet, uluhiyet, isim, sıfat vesaire Ayrılmasının yanlış olduğunu söyleyen kişiye denir ki arkadaşlar. Sen iki şey arasındasın. İki şey arasındasın. Bir, ya diyeceksin ki Allah'ı rububiyette ve uluhiyette birleme diye bir şey yoktur. Bakın bu çok önemli bir sorudur. Yaklaşımdır. Diyeceksin ki sen iki şey arasındasın. Ya diyeceksin ki Allah'ı rububiyette ve uluhiyette birleme diye bir şey yoktur. Bunu diyebilir mi? Bunu söyleyen bir kişi ya aklı olmayan bir kişidir veya ağzından çıkanın ne olduğunu bilmeyen bir kişidir. Başka bir alternatif yok. Mana olarak söylüyoruz şimdi. Tamam İçerik olarak, rububiyetin içeriği olarak. Yani Allah'ı yaratmada, öldürmede, diriltmede, O'na ibadette, O'nu birleme diye bir şey yoktur. Ya bunu söyleyeceksin? Bakın bu önemli. Ya bunu söyleyeceksin? Zaten böyle bir şey derse evet, Allah'ı yaratmada, öldürmede, diriltmede, ibadette, birleme diye bir şey yoktur. Zaten bizim buna ne? Söyleyecek sözümüz yoktur. Bu insan mühiddir, kafirdir zaten. Buna bizim söyleyecek sözümüz yok. Tamam. Bunu İslam'dan hiç kimse de söylememiş. İslam'a kendini nispet eden münafıklardan başka. Ya da bu kişi diyor ki, İki tevhid arasında bir fark yoktur diyecek. Hani çünkü onun e, itiraz ettiği kısımlardan bir şey de neydi? Niye bölüyorsunuz? Niye bu taksimata gidiyorsunuz? O zaman ne demesi lazım bu? O birinciyi ikrar etmiyorsa ki etse kafirdir zaten. Eğer ya da ne diyecek bu kişi? İki tevhid arasında bir fark yoktur diyecek. Başka bir alternatifi kalmıyor. Çünkü var dese... Ki var diyecek, Allah'ı yaratmada, ibadette birleme diye bir şey var diyecek. Ya da diyecek ki iki tevhid arasında bir fark yoktur. Yani rububiyet Tevhid ile uluhiyet tevhidi aynı şeydir. Yani rububiyet uluhiyettir. Uluhiyet de ne? Rububiyettir. Bakın o zaman bu kişiye, bu kişi neye itiraz etmiştir arkadaşlar? Şimdi o zaman burada münakaşanın bahis edilmesi, ortaya koyulması gereken noktayı koy koyalım o zaman burada. Şimdi bu adam bunu söylüyorsa. O zaman bu kişinin itiraz et olduğu şey ne oluyor arkadaşlar? Yani bu kişi bizden bize neyde münakaşa etmiş oluyor? Neyde? Kısınmada. Yani e, tefrika ayrıma gitmede. Değil mi? E, i̇tiraz etmiş oluyor. Denir ki bu kişiye şöyle bir kişi, kişi hakkında ne dersin? Şöyle bir kişi düşün. Böyle bir kişi hakkında ne dersin? Bir kişi var. Allah'a iman ediyor. Onun yaratan, rızık veren, işleri çekip çeviren, düzenleyen olduğuna inanıyor. Böyle bir kişi var. Ancak bu kişi bununla beraber putlara secde ediyor ve onlara ibadet ediyor. Bu kişi hakkında ne dersin? Anladık? Eğer derse ki o Müslümandır, bu kişi Müslümanların icmasına muhaleve etmiş kafirin birisidir. Tamam, Bu maruf. Bilakis Allah'a ne yapmıştır? Küfretmiştir bu insan. Bunu da zaten kimse söylemez. Eğer derse ki bu kişi müşriktir derse yani Allah'ı yaratmada, öldürmede, diriltmede, birleyip de bir sorunu olmayıp da puta, secde eden, ona ibadet eden kişiye müşriktir derse bu adam, deriz ki bu Allah'ın yarattığı şey, deriz ki bu Allah'ın yaratıcı, rızık verici, düzenleyici vesaire olduğuna inanan bu adamın itikadını ne diye isimlendiriyorsun? Değil mi? Ne diye isimlendiriyorsun? Eğer derse ben bunu, şimdi bu adamda ne toplanmıştı o adamda? Allah'ın yarattığına, değil mi? öldürdüğüne, dirilttiğine inanıyor ama puta secde etmeye ne? Puta secde ediyor bu arada. Deriz ki böyle bir insanın e, itikadını ne diye isimlendirsin? Eğer derse ki ben bunu tevhid diye isimlendiriyorum, denir ki ona bu adam tevhidle geldiği halde, ha hani dedi ya ben bunu tevhid diye isimlendiriyorum, bu adam bize tevhidle geldiği halde şirk ona hangi cihetten bulaştı? Anladık mı? Buraya yakaladık mı? Şirk peki hangi cihetten bulaştı? Yani tevhidle geldiği nasıl, tevhidle bize geldiği halde nasıl şirkle itham edersin bu adamı? Nasıl şirkle isimlendirirsin? Müşrik demişti ya ona. Eğer derse ki ama sadece tevhidin bir cüzüyle gelmiştir. Hani itikadını isimlendirecek e bu adama ne diyecek bu adam? Ne, diye, ne der kapı tek kalıyor. Bakın başka hiç alternatif yok istediğiniz kadar düşünün. Eğer derse ki ama sadece tevhidin bir cüzüyle gelmiştir bu adam. Sadece tevhidin bir cüzü vardır bunda. O da neydi? Yaratma öldürme dörtmeye buna inanıyor. Ve diğer cizlere muhalefet etmiştir derse denir ki bak o zaman sen de ayırmaya gitmiş oldun. Sen de taksimata gitmiş oldun ve bütün önceki sözlerini yıkmış oldun. Biz lafızlara zaten arkadaşlar ne yapmıyoruz? Çok takılmıyoruz. Mana ise de ki tamam mana. Sen de mana olarak gittin. Senin bir farkın isimlendirmemi oldu. Ama sonuçta sen de mecburen bir şeylerle isimlendirdin. Ya cüz dedin, şu dedin, bu dedin. Diyecek mecburen. Cüz demese başka bir şey diyecek. Bir kısmı diyecek, bir şey diyecek, her neyse. Tamam arkadaşlar? Biz diyoruz ki bu lafızlara takılmıyoruz. İstersen sen cüz diye isimlendir. istersen ne istiyorsan öyle isimlendir. Önemli değil içerik. Tamam. Sen mecburi olarak zaten ne yaptın deriz, ayırdın deriz. Yine ikinci olarak bu kişiye denir ki arkadaşlar... Senin rububiyet tevhidiyle, bakın bunlar reddiyenin kısımlarıdır. Yine başka bir şekilde yaklaşılır bu insana. Sen üçe bölerek bidat işledin diyen insana. Se senin rububiyet tevhidiyle uluhiye tevhidini ayırmana şey, rububiyet tevhidiyle uluhiyet tevhidini ayırmaman Arap dilini ve Allah'ın kitabını cehaletten kaynaklanıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bakın. Arap dilini ve Allah'ı cehaletten kaynaklanıyor. Allah'ın kitabını cehaletten kaynaklanıyor. Neden? Neden? Rububiyet, Rab kelimesinden gelmekte Şimdi iki tane diyelim alalım ele, iki tanesini. Rububiyet ve uluhiyet. Şimdi rububiyet nereden gelmekte arkadaşlar? Rab. Rab kelimesinden. Uluhiyet ise ilah, i̇lah. i̇lah. i̇lah kelimesinden gelmekte Rab ve ilah kelimeleri ise hem bina olarak bakın hem kelimenin yapısı olarak hani kitap nereden gelmişti? KTB değil mi? Şimdi Rab kelimesileri, Rab ve ilah kelimeleri hem bina olarak hem kelime yapısı olarak hem de mana olarak tamamıyla farklıdır. Çünkü Allah Kur'an'da Rab kelimesini kullanıyor. ilah kelimesini kullanıyor. Bunları birlemekten bahsediyor. İsim vermiş yani Allah bunlara. Tamam. Şimdi manaya gelince. Dedik ya ilah kelimeleri hem yapı olarak ilah ve Rab kelimeleri hem yapı olarak hem de mana olarak nedir arkadaşlar? Birbiriyle tamamıyla ayrıdır. Mesela yapı olarak ele alalım. Kelimelerin yapısı olarak. Mesela ilah kelimesi meful manasındadır. Fiil kalıbındandır. Yani ne demek arkadaşlar? İlah ismi mefuldür. Yani yapılan, üzerinde iş görülen demek. Yani ibadet olunan diyoruz ya biz. Rab kelimesi ise işte arkadaşlar Rabbe kelimesi Rab bundur, Rabi bun. Yani ismi faildir. Şimdi arkadaşlar ben desem ki bakın ee, Ali bardağı yer attı. Şimdi fail kimdir burada? Ali. Meful kimdir? Bardak. Şimdi fail ile meful arasında fark var değil mi? Ne kadar açık bu. Birisi iş yapan, birisi üzerinde iş yapılan. E şimdi ilah kelimesi üzerinde iş yapılan, Rab kelimesi de işi yapan. Yani bu kadar birisi fail, birisi ne? Meful. Yani sen fail ile mefulu ayırmayacak kadar cahil misin? Çünkü Allah bu kelimelerle bahsediyor bize kitapta. İlah ne? Mabud, ibadet edilen. Üzerinde tabir sayısı işlem görülen. Yani kullar kendisine ne yapıyor? İbadet ediyor. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden Rabbe kelimesinin asla Rab bundur. Yani daha açılımı mı bundur. Yani ismi faildir. İlah ise ismi mefuldür. Tamam. İsmi mefu ile ismi fail arasını ayırmamak cehalettir. Rububiyet ile uluhiyet lafızlarının arasındaki mana farkına gelince arkadaşlar dedi ki kelime olarak fark var zaten kelime yapısı olarak. Neydi o fark? Birisi meful, birisi fail. Yani birisi işi yapan, birisi yapılan. Tamam e, mana farkına gelince ilah kelimesi nereden geliyor arkadaşlar diyorsun ki elehe ye elehu ilahen ilaheten ve uluhiyeten. Bakın ne demek bu? Uluhiyet lugatta arkadaşlar bütün lügatehlerin ittifakıyla ibadet ve tezellül, boyun eğme manasına gelir. İbadet ve tezellül yani boyun eğme manasına gelir arkadaşlar lügatte. Şimdi mana olarak farkını anlatacağız ya. Uluhiyet ne demekmiş? İbadet, İbadet ve tezellül etme. Boyun eğme manasına gelir. Tamam. Mesela bir insana der elehe, ilahtan geliyor. Elehe etti bu insan. Yani ne yaptı arkadaşlar? Boyun eğdi denir. Tamam. Rububiyete gelince Rab kelimesi arkadaşlar. Çeşitli manaları var ama genel olarak üç mana etrafında döner. Es seyyidül muta, el malikül mutasavvir ve men yuslihu gayruhu manalarına manalarına gelir. Yani itaat edilen seyit. Rab kelimesi ne manalara gelir arkadaşlar? İtaat edilen seyyid. İtaat edilen efendi manasına gelir. Bir manası budur Rab kelimesinin. Bir manası ne? Tasarrufta bulunan ne? Melik. Tasarrufta bulunan melik. Üçüncüsü ne? Başkalarını terbiye eden, ıslah eden manalarına gelir arkadaşlar Rab kelimesi. Bütün bu manaları Allah hakkında bütün kamilliğiyle nedir arkadaşlar? Mevcuttur. Mesela Allah itaat edilendir. Bir mana Allah... Tasarruf eden maliktir. Her şeye sahibidir. Malik yevmi din. Allah ne? Başkasını terbiye edendir. Tabii. Anladık mı arkadaşlar? Rab kelimesi. İlah ne? İlah ne? İbadet edilen, bo boyun eğilen. Bak arasındaki farkı görüyorsun. Bir seyit vardır. Hiç de boyun eğilmiyor, ibadet edilmiyordur belki. Belki de yaşlanmıştır, kölesi dövüyordur onun yanında. Olabilir yani. Değil mi? Rab vardır ama e, dilediği gibi tasarruf edemiyordur. Babasından korktuğu için. Zengin adam. Babası korkuyor. Rabb'in manalarından bir tanesi Melik dedi ki ya tasarruf eden. Edemiyor olabilir. Veya yine adam efendidir terbiye edemiyor, edemeyebilir oğlunu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu manalar insanlarda da var. Ama tam manasıyla değil. Allah hakkında ise bu üç mananın en kemaliyle hiç eksiklik bulunmaksızın ne? Allah'tan mevcut. Çünkü Allah ben Rabbim diyor ve Rabb'in manaları bu üç şey etrafında döner. Tamam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mesela kaybolan deve hakkında e, hadiste belirtirken ne diyor? Hatta yelkâha Rabbuha, ta ki o devenin Rabbi ne yapar? Onu bulur. Devenin sahibine ne ismi verdi arkadaşlar? Rabb ismi verdi bak. Devenin Rabbi bulur yani sahibi. Çünkü Rabb'ın manalarından biri ne dedik biz? Mesela, sahip. Sahib. Bak bu hadis ona delil. Zaten lügatta var hiç hadis olmasa da çünkü kelime olarak içinde mevcut zaten. Anlatabiliyor musun? Yine mesela Cibril hadisinde kıyamet alametlerinden bahsederken ne diyor? En telidel emetu rabbetehe. Cariyenin Rabbini doğurmasıdır diyor alametlerinden. Biz efendi diye çeviriyoruz orada. Evet. Tamam ama kelime ne geçiyor? Rabbetehe. Bak Rab. Evet. Cariyenin Rabbini doğurması. Yani ne arkadaşlar? Efendisi. Efendim. Peki biz e, Rabbin manalarından birisi de ne demiştik zaten? Seyyid. Seyyid. Efendi. Tamam Manalarından bir tanesi de ne demiştik? Seyyid Efendi al bu hadis. Cariye meşhur cariye hadisi. Peki, ibadet, edilme, ibadet edilen manasına gelen ilah nerede? İtaat edilen veya işte başkasını terbiye eden manasına gelen Rab nerede? Arasındaki fark gayet açık değil mi? Yani bu farkı nasıl görmezsin sen ruhiyet ve uluhiyeti ayırmazken? Bu kadar ne arkadaşlar? Açık ve net. Şimdi ne dedik bu arkadaşlar? Dedik ki neyde cehaletini gösterir? Bu Arap dilinde. Değil mi? Buna örnek verdik mi şimdi? Deminden beri ona örnek verdik. Başka neydeki cehaletine delalet eder? Allah'ın kitabında cahil olduğuna delalet eder. Şimdi bu neden Allah'ın kitabındaki cehaletine delalet eder? Bu adam için ilah ile Rab yani uluhiyet ile rububiyet arasında bir, farktır, bir fark yoktur diyen için şu mecburi sonuç çıkar arkadaşlar. Bakın şu mecburi ne çıkar? Şu mecburi sonuç çıkar. Bir insanın mesela Allah insanların Rabb'idir. Ennallaha Rabbun Sözü ile bir insan düşünün diyor ki Ennallaha Rabbun Allah muhakkak ki Allah insanların Rabb'idir. Bir veya başka bir cümle kullanıyor diyor ki Ennallaha Ilahun Allah insanların nedir? İlahıdır. Bu iki cümle arasında hiçbir fark görmüyor demektir bu insan. E diyebilir bir insan tamam görmüyorum. Ne denir? Bakın ne, nasıl sonuç çıkar o zaman ortaya. Bu sözü arasında hiçbir fark yoktur demiş olur değil mi? Allah insanların ilahıdır. Allah insanların Rabbidir. Bu iki cümle arasında hiçbir fark yoktur. İşte böyle derse adam ki zaten söylediği bu sonuca çıkıyor. Lazımul mezheptir bu onun. Yani söylediği sözünün mecburi olarak gereğidir değil mi bu? Şimdi rububiyetle uluhiyet arasında fark yoktur diyen bir insan. Allah insanların ilahıdır veya Allah insanların Rabbidir. Ee, bu iki cümleyi birbirinden ayırır mı manı olarak? Ayırsa zaten ayırdı. O da elhamdülillah sen de bizim kardeşimiz oldun deriz değil mi? Şimdi bu iki o zaman ne olmuş olur? Bu iki cümle arasında ayırmıyor demektir bu. İşte bu ayırmadığı için dolaylı yönden Allah'ın kitabına ta'an ediyordur farkına varmadan. İşte Allah'ın kitabındaki cehaleti budur. Neden Allah'ın kitabına ta'an ediyordur? Bakın Allah Kur'an'da ne diyor? Kul eûzu bi rabbin nas, melikin nas, min şerril vesvasil hannas. De ki ben insanların Rabbi, Meliki, ilahı olana sığınırım. Şimdi bu adama göre ilahla Rab aynı ya. Ne olmuş arkadaşlar? Ne olmuş olur? Eğer ilahla Rab olursa ben insanların Rabbi, Meliki ve Rabbine sığınmış olurum. Aratabiliyor muyum? Yani ne demiş olur bu insan? Eğer bunların manası aynı ise bu Allah'ın kitabında faydası olmayan bir tekrarı gerektirmiş olur. Yani Ha iki kere ne? İki kere Rabbi tekrarlamış olur mana olarak. Allah'ın kitabı da bundan nedir arkadaşlar? Gereksiz tekrarlardan nedir? Münezzehtir. Ve Kur'an'ın o üstün belagatına nedir arkadaşlar? Terstir. Çünkü buna göre mana ne olmuş oluyor? De ki ben insanların Rabbi başka şey Rabbi, Meliki başka ilahına, he? i̇lahına sığınırım. E tabi şu adam diyebilir ya sen zaten Rabb'ın manalarından bir tanesi Melik dedin. E ayette tekrarı olmadı mı? Biz de ne diyoruz burada? bu <gülüyor> Umumun hususu atfı vardır burada. Aynı değil ki. Biz demiyoruz ki eş anlamlıdır. Sen eş anlamlı diyorsun. Hiçbir fark yoktur diyorsun kesinlikle. Hiçbir fark yoktur diyorsan bu itirazla bu işkale baş başa kalırsın. Ama biz baş başa kalmayız. Çünkü biz diyoruz ki Melik Rabb'ın manalarından bir tanesidir. Anladın Bizim için. Biz eşit demiyoruz. O yüzden umumun, hususun, atfının faydeleri vardır belagat ilminde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu insanların belagatında bile ayıp. Bir insan dese ki mesela ee, az önce Ali geldi odaya. Sonra Ahmet geldi. Yine aynı Ali'yi karşılıyorsun ve Ali geldi. Odaya Ali geldi. Ahmet geldi ve Ali geldi. Bu saçmadır. Aynı Ali'yi kast ederek. İnsanların belagatında uygunsuz olmayan abes bir kelimedir. Abes fazlalıktır. Boş olan bir tekrardır. Tamam mı? Yine reddiye olarak, reddiye babında denir ki bu kişi arkadaşlar. Bunlar ne diyorlar? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eshabına şöyle dememiştir. Ey ashab, ey sahabeler ve ey kardeşler her neyse. Bilin ki şüphesiz ki tevhid üç kısımdır. Böyle bir şey demiyordu diyorlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eshabına. Denir ki bunlara reddi olarak. Aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bakın. Ashabına bilin ki tevhid tek kısımdır ve rububiyet ve uluhiyet arasında herhangi bir fark yoktur da demiyordu. Bir insan de, şöyle diyemez bu insan yaklaşamaz. ya Yoksa zaten yok olan iddia edilmez. Hayır bu adam bir şey iddia ediyor. Ne iddia ediyor? Tevhid birdir diyor. Bakın bu bir iddiadır. Ve rububiyet ve uluhiyet e, halinde var olan bir olgu var ve onların tek olduğunu iddia ediyor. Bu aynı insanı ne denir bakın bu çok önemlidir. Rububiyeti üçe niye böldünüz yok ki Allah Resulü'nün kelamında. Ne diyor mesela bunlar tevhidi tek kısım alıyorlar bu kelam elinde vesaire. Ne diyorlar? Tevhid tek kısım. Biz de diyoruz ki yine keza ne Allah Allah Resulü sahabeleri demiyordu ki tevhid tek kısımdır. Rububiyet, uluiyet de aynı manadır. Siz neden bunu söylüyorsunuz? Tamam burayı da anladık arkadaşlar. <gülüyor> Yine aynı şey olarak denir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem e, yine aynı yaklaşıyorlar. Buna benzer yine yaklaşıyorlar diyorlar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tevhid üç kısmı ayrılır dememiştir. Deriz ki evet bu lafızla söylememiştir. Lafız olarak bakın. Evet tevhid üç ayrılır. Bu lafızla söylememiştir. Ancak mana olarak söylemiştir arkadaşlar. Ve biz de ne diyoruz? El-ibretu. İnne hiye bil haka'iqi vel mebani la bil elfazi vel mebani. Bakın bu bir lafızdır. Arapça bir lafızdır. Bu bütün ilim elinde, ehl-i sünnet veya dışı ittifak edilmiş önemli bir cümledir. Kullanılmıştır bu. Tarih boyunca da ve kullanılır. El-ibratu İnne mâhiyye bil haqa'iqi vel mebani La bil elfâzi vel mebani İtibar ancak manalar ve hakikat hakikatler iledir. Lafızlar ve mebaneler ile değil. Yani bizim itibar alacağımız nedir? İçeriktir, hakikatlerdir. Değil mi? O hakikatlerin kullanıldığı lafızlar değildir. Ancak ne o lafızlar eğer kötü bir manaya delalet ederse o o halde nef edersin o ayrı. Ama asıl nedir arkadaşlar? İçeriktir. Ve bizim bu manalara delalet eden sayılmayacak kadar zaten neyimiz var? Delimiz var. Biz bunların hepsini belirttik. Yine bu taksimat bidattır diyen kişiye reddi olarak yine denir ki arkadaşlar. Senin bu sözüne göre... İstikrar yoluyla elde edilen, bakın bazı olgular vardır, bazı değerler vardır, dini bazı bilgiler vardır. İstikrar yoluyla elde edilmiştir. İstikrar, istikrar ne demek arkadaşlar? Yani naslara, e, nasları tabir sayesinde harmanlamışlar ve ortaya bir sonuç çıkmış. Bu çıkan sonuca istikrar diyelim. Yani demişler ki mesela alimler fıkıhta araştırmışlar, araştırmışlar. Naslardan işte abdestin 4 şartı var veya 5 şartı var. İşte mezheplere göre it, konuşmuşlar. İşte namazın rükünleri vardır, şu kadar. Vacipleri vardır, mendupları vardır, şu kadar. Buna ne denir arkadaşlar? İstikra. Nebi sallallahu aleyhi de mevcuttu. Bu sahabelerde de sadece isimlendirmiyorlardı. Sahabenin birisi Fatiha'yı okumasa namazını kılmak zorundaydı. Sübhaneke'yi okumasa kılmak zorunda değildi biz bunun naslarda görüyoruz. Ebu Hüreyre'nin okumadığını, Allah razı ne okuyorsun dediğini. Bak sahabelerin indinde bu mana mevcuttu. Fatiha'yı e şart saymış. Sübhaneke'yi yapmamış. Şart saymamış. Sadece âlimler buna şart ismi vermiş. Anlatabiliyor musunuz? Şimdi buna, buna ne denir arkadaşlar bu olaya? İstikra denir. O yüzden diyoruz ki bidattır diyen e, bir kişiye diyoruz ki senin bu sözüne göre istikra yoluyla elde edilen bütün şer'i taksimatlar batıldır. Bütün dini ayrımlar taksimatlar batıldır bidattır senin bu söylediğine göre. Ve bütün itikat kitaplarında fıkıh kitaplarında ve diğer şer'i dini bütün kitaplarda belirtilen taksimatlar nedir? Batıldır, daralettir senin bu söylediğine göre. Namazın şartları, vacipleri, rükünleri hepsi batıldır. Alimler bütün fukahları senin alimlerinde hepsi batıldılar Çünkü Nebi Sallallahu Aleyhi demiş ki abdestin şartı 4. Dememiş ki namazın şartı 5 bilmem ne. Ama gel gör ki bizim alimlerimizde, sizin alimlerinizde tarih boyunca bu taksimata gitmişler. Tamam. Yine denir ki bu insana bu kişiden... Bize yöneltilen bu tür itiraz yani istikra yoluyla elde ettiğimiz bu menhecimize bu kişinin karşı çıkması deriz ki bu kişinin neyine ilminin bu hususta yetersiz olduğunu gösterir. Bakın neden arkadaşlar? Çünkü ennel istikra bu da bir önemli bir cümledir. Ennel istikra la yujedu şeyen la yujidu şeyen cediden ve inma yubrizu şeyen mevcuden. اَنَّ الْاِسْتِقْرَاءَ لَا يُوْجِدُوا شَيْاً جَد۪يدًا وَاِنَّمَا يُوْبِرِزُوا شَيْاً مَوْجُودًا Ne demek bu? Muhakkak ki istikra, yani naslar harmanlanarak ortaya çıkarılan sonuç, şüphesiz ki buna istikra denir. Muhakkak ki istikra, yeni bir şeyi icat eden değil, istikra eden, yeni bir şeyi icat eden değil, asılda zaten ne? Aslen mevcud olanı ibraz edendir. Bakın bu çok önemli bir cümle. Evet. Muhakkak ki istikra, yani yeni bir şeyi icat, e, şu, muhakkak ki istikra yap, e, etmek, yeni bir şey ne? icat eden demek değil, mevcut olan bir şeyi ibraz edendir. Aynı demin örnek verdiğimiz gibi sahabelerin menecinde ne vardı? Bazı namazlarındaki fiillerini yaparlardı. Bazıları namazın kıl, mesela sahabe geliyor, mesela ne? Bakıyor ki e, Allah Resulü topunda, e, yer görüyor ayağını yıkamamış. Git diyor ne yap? Namazını iade et diyor arkadaşlar. Bakın şimdi. O zaman ne anlıyoruz? Abdest alimler ne diyor? Abdest namazın şartı. Peki arkadaşlar elbisenin temiz olması da namazın şartı mı? Şartı değil mi? Pis olursa kılamazsın. Bakıyoruz Nebis Aleyhisselam pis elbiseyle namaz kılmış. Pis elbiseyle ne? Namaz kılıyor. Cebrail Aleyhisselam haber veriyor. Senin ayakkabılarında pislik var. Namazı çıkarıyor. O zaman kıldığı yere kadar batıl yani pis bir elbiseyle kılmış. Bak namazı bozulmamış. O zaman alimler ne diyor? Temiz elbiseyle namazın şartıdır. Ancak, ancak ney? Namazın ak içinde aklına gelirse çıkarırsın. Namazını kaldığın yerden devam edersin. Ama abdest olursa en baştan alırsın. Çünkü abdestsiz kılan bir insanın Ebu Sallallahu Aleyhi iade etmesini söylüyor. Bakın bunları isimlendirmişler. Alimler demiş ki, işte olmazsa olmaz bir şart. Diğeri de e, hatırladığında olmazsa olmaz bir şart. Hatırlamadığında bir sorunu olmayan bir şart. Bak hep isimlere bölmüşler. Sahabeler ama bunu fiille uygulamış. Şimdi biri gelecek cahil diyecek ki ne, nereden çıkardın bu taksimatı? Ya sen bu içeriği kabul ediyor musun etmiyorsun. Ya bugün maalesef ehli sünnetim diyenler de bu türlü taksimatlara işte namazın şartları neymiş, rükünleri neymiş, mü müstahapları neymiş diyenler var. Yani bizim kendi aramızda var bu en baştaki sorun. Kendi aramızda var bu. Ya bunlar hiç mi sahabelerin ne bakmıyorlar, naslara bakmıyorlar bunlar? O zaman birisi de çıkacak diyecek, namaz deme salat de. Namaz Allah Resulü namaz mı demiş. Yani bu da bir şeydir bir itirazdır bir mantıklı Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bunların hepsi sahabeyle mevcut. O yüzden bu diyoruz ki ee, bu insana istikra yeni bir şey ortaya koymak değil olanı ibraz etmektir. Evet. Peki arkadaşlar yeni bir şey bu adam bize nasıl itiraz getirmişti? Biz yeni bir şey çıkaracağız ki bize diyecek ki delil nerede? Doğru mu? Şimdi halbuki bu adamın bize ne sorması lazım? Sorusu yanlış bu insanın. Ne sorması lazım aslen bize? nu sen neden böyle isimlendirdin dil de sen bu isimlendirdiğin şeylere bir içerik yüklüyorsun. Bir dakika mı kaldı? İçerik yüklüyorsun. Bu içeriğinin delilleri ne? Bunu sorması lazımdı. Soruda da bu batıldır arkadaşlar. Değil mi? İçeriğini sorması lazımdı bize. İçeriğini sor, sorsaydı bize, o zaman durum ne olurdu arkadaşlar? Yerini bulurdu. O yüzden biz diyorduk, soru zaten ne? En başından yanlış. Allah'ım da olsun dersin en sonuna geldik. Wallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi sahbihi ecma'in.